24 Mayıs 2018. Saatler 11 gösteriyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Yeşil Bülten programını bize her nereden dinliyorsanız eğer orada konuk edeceğiz. Radyolarınıza, bilgisayarlarınıza, telefonlarınıza her neredeyse. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bu haftanın Yeşil Bülteni ile beraberiz. Bu haftanın konusu aslında tabii çok... Kavramsallaştırma olarak belki tartışabiliriz ama e, geldiği boyut itibariyle boyutu tarif etmek anlamında belki anlamlı olacaktır. Biz de o şekilde kullandık. Zira yaşam savunucuları da öyle kullanıyor. Hafriyat kamyonu terörü dedik efendim. E, terör tabii tartışmalı bir kavram olmakla birlikte hafriyat kamyonları e, iş makineleri diyelim e, bu İstanbul'un her tarafını saran e, şantiyeler hatta İstanbul'u dev bir şantiyeye dönüştüren bu e, inşaatlar her mahallede her yerde her noktada ormanların içinde zaman zaman e, yapılıyor devam ediyor sürüp gidiyor ve o inşaat e, hırsının hevesinin diyelim bir yansıması olarak yollara ...iş araçları dökülüyor. Hafriyat kamyonu diyoruz e, sıklıkla çünkü en acımasızca e, belki sonuçlarıyla karşılaştığımız... E, ...karşılaştıklarımız hafriyat kamyonları. E, orada da öyle garip bir sistem var ki, hafriyat kamyonları... E, ...şoförler sefer başına e, para alıyorlar, büyük bir gaddarlıkla yollardalar. E, onun sonucu olarak çok can aldılar bugüne kadar e, ve... Hem o aldıkları canları konuşacağız hem de e, bu teröre nasıl dur denebilir. Buna karşı e, bir mücadele de başladı desek yeri e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeydi dün. Kuzey Ormanları Savunması ve e, Doğum Bisiklet Kollektifi. E, ama tabii bütün bunlar olurken artık geçtiğimiz hafta tırmandı desek yeri hafriyat kamyonu terörü, küçük çekmecede karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ada Erdem ve büyük annesi Narenç Erdemi daha 6 gün önce bir hafta önce kaybettik. Arnavutköy'de, İstanbul'da yine Boğazköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Önlem, 56 yaşındaki Ali Önlem hızla viraja giren bir hafriyat kamyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Ee, de devam etti bunlar sadece bir son haftanın bilançosunu sayıyorum size Ümraniye'de iki kişi yaralandı bir otomobili bariyere sıkıştırdı ve otomobilin içindeki iki kişiyi yaraladı bir ha hafriyat kamyonu. Ee, pek çok kurum tepki gösteriyor bu haftadan e, beri. Yani bir Türkiye özeti <gülüyor> olarak ele aldık biz. Hafriyat Kamyonu terörü dedik. Türkiye'nin neden bir özeti? Her yer inşaat, inşaatla yürüyen bir ekonomi. Ee, o inşaatın bir çıktısı olarak kazancı maksimuma getirmenin bir yolu olarak da e, hunharca süren inşaatlar ve yollara yayılan iş makineleri çok acelesi var inşaatların biliyorsunuz İstanbul'da. Ve e, böyle sonuçlar yaşanıyor. Bu sonuçlardan belki de en e, nasıl diyelim hafriyat kamyonu terörüne dikkat çekeni e, diyebiliriz. E, Şule İdildere'nin e, hayatının kaybıydı. Ailesi o günden bu yana e, hafriyat kamyonu cinayetlerinin peşini bırakmadı. E, şu anda belki pek çok yerde haberlerde de kullanılan e, bir e, veriyi ellerinde tutuyorlar. Ve e, hafriyat kamyonları iş makineleri sebebiyle... Yollarda yaşamını yitiren insanların e, artık çetelesini tutuyorlar desek e, yeri böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Az önce de andığım gibi dün de bir eylem vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. iki konuğum var bugün bu hafta. E, Don Kişot Bisiklet Kolektifinden Egesu bizimle evet. merhaba. Merhabalar. Ve şu İdil de babası Berdan Dere e, bizimle stüdyoda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle şu dünkü eylemi bir konuşalım istiyorum Ege. E, dün e, neden böyle bir eylem yapma gereği duydunuz? Ne dediniz gidip e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne? E, öncelikle bu hafriyat kamyonu terörünün e, sonlandırılmasını istiyoruz. Yani biz sokaklarda rahat rahat yürüyebilmek, rahat rahat bisikletimizi sürebilmek istiyoruz. Evet yani böyle artık liste liste yayınlanmaya başladı bu hafriyat kamyonlarının aldığı canlar. Biz sokakta yürürken bisikletimizi sürerken bir hafriyat kamyonu gördüğümüzde artık kendimizi tedirgin hissediyoruz. Yani hmm. sanki birisi bizi vuracakmış, bir, bizi bir öldürecekmiş gibi te, tedirgin hissetmeye başlıyoruz. Ee, bu yüzden İBB'nin önünde bir eylem yaptık. Artık bu terörün durdurulması için, yani bu mevcut yönetmeliklerin enzana uygulanabilmesi için e, koca koca kamyonların böyle şehir içinde yarış yapar gibi gittiğini Gözlerimizle görebiliyoruz. Biz artık böyle donkeyshot bisiklet kalitif olarak kamptour yapmak istiyoruz mesela kamptour yapacağımız zaman kamyonlara göre rota seçmeye çalışıyoruz falan. Ee, yani biraz daha şehrin dışına çıktığınızda kuzeymanların içine girdiğinizde bu e, performansa dayalı şeyi e, çalışma şeklini çok daha net görebiliyorsunuz. Yani böyle iki şeritli bir yolda kamyonlar ancak geçebiliyor zaten. Siz o yolda bisiklet sürdüğünüzde e, ...arkanızda duran kamyon sizi geçemiyor ve ...küfür etmeye başlıyor. Böyle yani ağzı alamayacak küfürler etmeye başlıyor. Ee, bayağı tedirgin ediyor insanları, Söyle, korna çalıyor. Neden peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünü seçtiniz bu eylem için? Çünkü e, bu... E, ...bu Hafizat kamyonlarına düzenleyebilecek, bu yönetmelikleri değiştirebilecek... E, ...buna bir düzenleme getirebilecek en e, yetkili kurum İBB. Hı hı. E, bu yüzden özellikle İBB'nin önünde yaptık eylemimizi. Evet. Bunun en büyük sebebi de yani bu Hafizat Kamyonu'nun bu kadar çalışmasının en büyük sebebi de bir yandan e, İstanbul'da yürütülen bu mega projeler. Yani kime mega bilmiyorum bize mega değil en azından yani. Üçüncü köprüdür işte üçüncü havalimanı, e, Kabataş'ta yapılan beton martı e, bunlar sebebiyle en çok e, kamyon yoğunluğu oluyor. Her mahallede ara sokakta bile yani devam eden kentsel dönüşüm e, projeleri, devam eden inşaatlar her yerde neredeyse. Koca koca araçlardan bahsediyoruz. Bunu tabi başka yöntemler olabilir. Onları da konuşacağız ama e, işin yani neden buna bir Türkiye özeti dediğimizi belki anlatabilir. Kuzey ormanları savunması ve Don Quixote bisiklet kooperatifinin şöyle bir baktığımızda taleplerine rüşvet veren şirket yetkilileri başta olmak üzere tüm sorumluları yargılayın diyor. Sorunun ana kaynaklarından biri olan şoförleri potansiyel katil haline getiren sefer başına ücret sistemine son verilsin diyor. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik önlemler sürekli kontrol edilmeli çünkü bir başka tarafından o hafriyat alınıyor. İstanbul sahillerine bile döküldüğüne tanık olduk biz evet. e, özellikle kuzeyde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamakla yükümlü olduğu hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıklarıyla doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı kamuya açık olarak yayınlanmalıdır diyor. E, bunlar önemli talepler gerçekten. Bu anlamda belki bu konuya dair çok önemli bir farkındalık ortaya çıkarttı. Ee, Berdan Dere e, ve e, Şule Deren'in ailesinin diyelim çabası tümüyle. Ee, babası Berdan Bey de bugün stüdyomuzda az önce söylediğim gibi. Ee, önemli bir milat oldu gerçekten Şule İdildere'nin e, ölümü ardından sizin başlattığınız mücadele. Berdan Bey şimdi siz çeteleyi de tutuyorsunuz dediğim gibi nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız sadece İstanbul için rakamlara ulaşabiliyorsunuz tabi bir yandan belki tabi İstanbul bu işin en ağır yaşandığı yer orası kesin ama e, rakamlar da muhakkak ki en az diye almamız gereken rakamlar değil mi? Evet <gülüyor> muhtemelen en az rakamlar bunlar işte basından izlemeye çalışıyoruz Anadolu'yu izlemek daha zor Anadolu ile ilgili rakamlarımız var ama İstanbul kadar daha net göstermek zor. İşte biz bunu... ...2016 yılından beri izliyoruz... ...işte bugüne kadar İstanbul'da... ...57 can kaybettik... ...2018'de bu rakam... ...12'ye ulaştı... Hı hı. ...tabii... ...burada... ...bu arkadaşlarımızın... ...eylemlerinin yerinin... Büyük şehir olması doğru aslında... ...çünkü... ...bu... ...teröre diyelim... ...işte tartışmalı diyorsunuz... ...haklısınız bu terim ama... Kuafriyat kamyonlarının yol açtığı bu kayıplara esas yol açan belli bazı şeyler kuralsızlık, denetimsizlik ve sonunda cezasızlık. Bu kuralsızlık ve denetimsizliği ortadan kaldırmakla kime bakmamız gerekiyor? Büyükşehir Belediyesi. Çünkü daha evvel geçen yıl 2017'de meclis komisyonunun bir raporu var. Burada şehir içindeki bu araçların hareketini denetleyen, bunları ruhsatlandıran işleri 18 ayrı kuruma vermiş durumda var. Rapor diyor ki bunun 18 ayrı kuruma verilmesi bunların denetlenme şansını ortadan kaldırıyor. Gerçekten de öyle. Ama bu kurumların tümünün birleştiği yer, çoğunun birleştiği yerde Büyükşehir Belediyesi. Çünkü Büyükşehir'de de Büyükşehir'e bağlı Ukoma diye bir kuruluş var. Ulaşım Koordinasyon Dairesi. Şimdi buradaki kuruluşlara baksanız herkes var burada. Askerlerden tutun. Bakanlıklara kadar. Hepsinin temsisi var ve bununla ilgili kararlar alıyorlar. Alıyorlar ama bu kararları da uygulamıyorlar. Şimdi aldıkları kararlara bakarsanız ve yönetmeliklere bakarsanız her şey yapılmış ama bunları kim yerine getirecek? Bu konuda harekete edebilecek olan kurum aslında Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi de bundan aslında yan çiziyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'na bakarsanız, sorumlulara bakarsanız, Afriyat kamyonları ile ilgili sorun döküm yerlerinden ibaret. Bu şehir içinde yol kayıplar, yani doğaya verdikleri zarar, insanlara verdikleri zarar, aldıkları canlar, bunlarla ilgilenmiyorlar. Bir yıl sonra, iki yıl sonra belediye başkanı bir cümlenin içinde kayıplardan bahsedebildi sadece. Valilik deseniz, ah o da öyle. Yani bu bizim yaptığımız çalışma aslında bu, bu işleri rakam olmaktan ya da istatistik rakamı olmaktan çıkarmak. Her birinin bir can olduğunu, her bir canın da yanında yakınlarının, akrabalarının, çevresinin acı çektiğini göstermek istiyoruz. Ve yok yere belki de. Şimdi inatla hiçbirimiz kaza demiyoruz. Niye? Çünkü bu, bu, bu gerçekten kaza değil. Yani... Ee... Bunun kontrol sistemleri kurulabilir öyle değil mi elektronik araç sistemleriyle e, belli yasaklarla şehir içine belli boyutlarda araçları sokmayarak yani pek çok önlem alınabilir gerçekten. Evet tamam bir inşaata dayalı ekonomi var. Peki hani bunu da tartışmayalım belki. Özel, yani temelde bunu tartışmıyoruz biz burada. Ama bu e, inşaatlardan birileri birazcık kazançlarını aş, aslında aşağıya çekseler belki bu canların hiçbiri de belki hepsi aramızda olacaktı şu anda. Bir evet. Yerde. Yani şu andaki durum bence şu. Şimdi bu denetim tam yapılamıyor <gülüyor> ve somut durumda böyle olduğu için e, bu afiyet kamyonlarının şehir içinde ve beton mikserlerinin bu inşaat araçlarının hareketine ee, ...serbest bıraktığınız zaman... ...zaten ölümleri kabul etmiş oluyorsunuz. Yani bu artık... ...bunların adı kaza denmeme nedeni de... ...bu olmalı. Kaza değil artık bu. Yani bunlar bilinen ve beklenen... ...şeyler haline geliyor. Yani bir anlamda... ...işte hukuk dilinde diyorlar... ...bu bilinçli... ...olarak buna... ...izin veriyorsunuz ve bunun sonunda da... ...ölümler <gülüyor> meydana geliyor. Bunun bir boyutu da bu cezasızlık boyutu. Cezasızlık boyutu tabii Türkiye'deki adli sistemle ilgili. Adli sistem çalışırken de... ...yani şoförün gelecek hayatının etkilenmemesi diye... ...kavramlar kullanıyor hakimler karar verirken. Çünkü kurallara göre bir can kaybına yol açmış bir şoförün... ...bilinçli taksirle. Bir de araç kullanması mümkün değil. Bizim olayımızda mesela adam başvurdu, şoför çalışma yerini değiştirdi çalışmaya devam ediyor mahkeme sonucu ne çıkar göreceğiz ama birçok olaylar da böyle yargı sürecine de gelelim, muhakkak ki gelelim yargı sürecine ya yani Şule İdil Deren'in davasında ne oluyor? Çünkü iki yıl geçti değil mi? Evet. geçtiğimiz günlerdeydi hatta yani iki yılı doldurması da ...ve bir adalet yok diyorsunuz siz ailesi olarak... ...bunun nedenlerini soracağım ama... ...dönelim bir e, Ege'ye... E, ...ve şeyi... ...yani bu... ...şoförler, o şoförlerin... E, ...içinde çalıştığı ortam... ...onların bu kadar gaddarca... ...pervasızca ortalarda olması... Şimdi en çok yayaları, Berdan Bey'de az önce erken de konuşuyorduk ama bir taraftan bisikletleri de bisikletlileri de hayli tehdit eden bir e, durum almış durumda. Kuzey Ormanları savunması işin birazcık e, katil projeler diye tarif ettiği tarafıyla yani İstanbul'un ormanlarını, ekosistemini, kentsel dokusunu yok eden o projelere karşı bir mücadele olarak e, kurguluyor e, mücadelesini. Donkey Shot Bisiklet kolektifi de yine bir bu... E, bu, bu mücadeleye sahip çıkmakla birlikte işin bir de, bir dakika, bisikletliler de var bu şehirde diyor değil mi? Nasıl e, durumlarla karşı karşıya kalabiliyor bisikletliler İstanbul'da şehir içinde? Ee, bir kere, yani İstanbul'da çok fazla bisiklet süre insan yok ve bunların artması İstanbul'da herkesin faydasına. Yani taksicisinden tutun da işte e, işe arabayla giden insana kadar herkese faydalı. Yani trafik trafiği biliyoruz İstanbul'daki, çözülemen bir trafik sorunu var. Eğer bisikletler artarsa ...bu kendinden çözülecek ve çok daha maliyetsiz bir şekilde çözülecek bir şey. Ama bunları konuşurken ama bisikletlerin artmasını da beklemek e, hayal olur evet, sanıyorum. Evet bir insana ben işte senin işte işin de, evin arasında beş kilometre var... ...bisikletle gitsen ne kadar kolay olur dediğimde... E, ...ama korkuyorum falan diyor bana ve ben işte başka bir şey söyleyemiyorum. Yani korkması, korkmak korkmakta haklı çünkü yani bayağı tehlikeli bir durum. Ve bisiklet eğer yeni başladıysa e, trafik kurallarını bilmeyebiliyor... ...veya işte bir kamyonun kör noktası neresidir onu bilmeyebiliyor. Yani bunu canlı kaybederek öğrenmesi hiç kim kim senin isteyeceğin bir şey değildir. Hı hı. Bu yüzden kimseyi biz zorlayamıyoruz artık böyle hadi bisiklet sürün hadi şehirde bisikletle dolaşın falan diye. Yani çünkü her yerinde görebiliyorsun bisiklet şey kam hafriyat kamyonlarını. Yani ara sokaklardan tutun da ana caddelere kadar her yerinde İstanbul'un hafriyat kamyonları da oluşuyor. Bir ara sonra anlayamıyorsun. Burada inşaat mı var? Ne işi var hafriyat kamyonunun falan diyorsun ama bir, bir, bir gadda, gaddarca bir şey, durum var hafriyat kamyonlarında. Neden bilmiyorum. Bir tabii büyüklükleri tek başına zaten e, büyük bir sorun şehir içinde. İstanbul gibi hele sıkışık bir şehrin Pugas içinde. Çalışma bu çalışma şekilleriyle de alakalı bence. Yani sefer başına para aldıkları için olabildiğince hızlı bir şekilde çok fazla sefer yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Ee, direkt işçiyi de çok fazla değiştirmiyoruz. Çünkü bu işin kendi seçtiği yani kamyon sürücüsünün kendi seçtiği bir yöntem değil. Yani normal mesaiyle çalışsa belki bu kadar hızlı gitmesi, bu kadar gaddarca davranması gerekmeyecek bize karşı. Veya aynasına bakmaya daha çok vakti olacak. İşte önümde bir bisikletli var mı, bir yaya geçiyor mu, oradan karşıdan karşıya geçen birisi var mı diye bakmaya belki daha çok vakti olacak. Ama şu anki çalışma sistemleri gerçekten herkes için çok tehlikeli. Yani İstanbul gibi bir şehir için. Yani biz kendi gözümüzle bir, yaptığımız bir turda gördük. Göktürk civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. ...kırmızı ışık yandıktan sonra iki tane afliyat kamyonu geçti. Bir de bayağı hızlı geçiyorlar. Yani kamyonlar da ufak değil yani biliyorsunuz. Bayağı kocaman kamyonlar. Yani bir geçtikten sonra... ...diğeri de geçti. Bu aynı zamanda yoldaki otomobiller için de tehlikeli. Otobüsler için de, taksiler için de, motorcular için de... ...herkes için tehlikeli bir durum. Peki e eylem... ...bir sonucu ulaştı mı? Herhangi bir yetkiliye... ...ulaşma şansınız oldu mu dünkü... E ...basın açıklaması ve protestodan sonra? E henüz bir şey olmadı. E ama tabii ki böyle eylemler... ...gayet etkili eylemler. yani. İbebe'nin önünde 10 kişi toplansak bile bu değerli beylem e, Çünkü İbebe gibi işte belediye gibi kurumlar, siyasi kurumlar ve işte alacakları oya bakan e, şeyler, kurumlar. Eğer oyları düşecekse mecbur onu umursayacaklardır, mecbur kalacaklardır umursamaya. Hı hı. Bu yüzden ne kadar baskı yaparsak o kadar sonuç alacağımıza eminim. Bir de sanıyorum insanlar e, büyük yani mesela izliyor. Haberlerde, Berdan Bey, sizin derlediğiniz bütün bu rakamlar aslında televizyonlarda, gazetelerde çıkan haberlerden geliyor. Ee, insanlar izliyor, e, muhakkak ki üzülüyor. Vah diyor, ah diyor. Yani işte bir insanın buna tepkisiz kalması mümkün değil ama sorumlunun kim olduğuna dair e, bir fikri olmayabiliyor. Bu noktada böylesi eylemler belki sorumluyu işaret etmek anlamında da kıymetli diye düşünüyorum ben. E, bir de tabii... Olayı yani canı yanan gerçekten birinci derecede canı yanan bir insanın e, meseleye soğukkanlı bakması çok kolay değildir ama siz e, bunu başardığınız için de e, belki sormak lazım. Burada tamam Büyükşehir Belediyesi'nin bir denetimi lazım ama başka neler lazım? Nasıl bunların önüne geçilebilir Berdan Bey'si? Valla bunların kamuoyuna takdimi ölçüde <gülüyor> belirliyor bence mesela medya medyanın dili önemli. Hiçbir şeyde, medyada yazılı görsel böyle bir olaydan sonra bir gazetecinin dönüp sorumlulara bir tek soru yönelttiğini şimdiye kadar hiç rastlamadık. Şimdi belediye aracı kaza yapıyor, belediyeye soru soran yok. Mesela bizim kazada bu işin ne işi olduğunu öğrenmemiz dört ay sürdü. Belediye buna dayacağım. Yani vermiyor. o kamyonun neden orada olduğunu? Ne, ne şey, bu kamyon oradasın? burada ne iş yapıyor öğrenmeye çalışıyoruz? Belediyeler hep birlikte bu konuda cevap vermiyorlar. Yani ne kadar geç cevap verirsek o kadar iyi. Biz sonunda avukatlık yasına dayanarak başvurduk. 60 bin gün süreleri var. 58. gün şuraya gidin oradan bilgi alabilirsiniz diye bilgi verdiler. Yani birincisi bu... E, bir şey, yasalara göre, yönetmeliklere göre bu kamyonun hareketinden bunun sahipleri sorumlu. Tüm hareketinden. Şimdi sahibi Tamamına. dediğimizde de pek çok taşeron, şirketler, şirketler arada belediyeler. Şirketler, belediyeler bunlar var. E kimse dönmüyor, şeye bakmıyor. Bunun sahibine, şirkete yönelen kimse yok. Sonunda sadece şoför ortada. Şoför de kendine korumaya çalışıyor. O da esas sorumlu tutması gerektiği gereken şoför için aslında patronu. Çünkü onu bu çalış koşullarda çalışmaya zorlayan patronu. Hiç biri dönüp patronuna bakmıyor. Hepsi dönüp "E biz böyle çalışıyoruz." Ee, deyip devam ediyorlar ve yük bir şeye başka şeye yüklüyorlar. Yani mesela benim diyor kör noktam var. Herkes kör noktamı bilsin, ona göre hareket etsin. Halbuki bu büyük bir araç. Yönetilmesi zor bir araç. Manevrası problemli bir araç. Buna göre kullanmak gerekiyor. Buna Hı. göre kullanırsanız ...bunun yol açacak kazaları önlersiniz. Ha şehir içinde... ...bu yoğun trafiği içinde... ...bunları yapmak görülüyor ki... ...mümkün değil. O zaman da... ...bu şehrin sorumlularının... ...bunları hiç bu şehre sokmaması lazım. Daha küçük araçlarla hafriyat çalışmaları Dünyanın başka yapılması. yerlerinde böyle yapılıyor. 5 tonluk, 3,5 tonluk araçlarla yapıyorlar... ...şehir içi hafriyat çalışmalarını. <Gülüyor> e 15-20 tonluk... ...araçları, 25 tonluk araçları... ...şehir içine soktuğunuzda... ...zaten ortaya çıkacak kayıpları kabul etmiş oluyorsunuz. Çevreye, doğaya, insanlara, diğer araçlara, herkese. Şule İdildere davası ne aşamada? Yani Şimdi yargı süreci ne aşamada? Yargı sürecinde dördüncü duruşmamız 21 Haziran'da. İşte burada sorumlular İstaç ve İstaç da Büyükşehir'in bir firması. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nin asıl sorumlularına valilik Yargılama izni vermedi. Oradan e, üç tane e, memur yargılanıyor, şoför yargılanıyor, saç etleri. Bunların e, ilk önce şeyi e, sorumluyu kaybetmeye çalıştılar. Yani istatç diyor ki ben sorumlu değilim, belediye diyor ki ben sorumlu değilim. Tabii o bir ortada bunların e, zaman kazanmaya çalışma yolları, birbirlerini suçladılar. Şimdi döndüler iki duruşmadır da. Bizi suçluyorlar, İdil'i suçluyorlar. Yani o diyorlar, orada, hasta dedikler orada olmasa o saatte bu iş olmazdı. Demek ki kabahat bunda diye. Bir yaya yolu burası değil mi? Bir park. E, yaya yolu. Ama diyor ki biz kamyonlar geçiyorduk. O zaman şey yapacaksınız. Kendilerinin halbuki mesela orada mahkeme sırasında söyledikleri var. Belediye görevlilerinden biri diyor ki geri geri gelmelerini istemiyorduk. Çünkü biz diyor şahit olduk, e-mail yazmış, e diğer sorumlara Kamyon geri de değil, düz hareket ederken e kulaklığıyla telefonuna bakan birine son anda fark ediyor. Önlüyorlar kazayı. O diyor ki ya bu geri geri gelseydi ne yapacaktık biz bunun sonunda. Bu olmamalıdır. Olmamalıdır diyor ama öyle yapmaya devam ediyorlar. Bir şey sorayım mı? Yani son bölümündeyiz de ama ben e, hani böylesi birinci derecede e, yaşamış e, bir yakını olarak size sormak bence doğrudur. Adalet zor bir kavram. Yani üzerine saatlerce konuşsak belki altını dolduramayız. E, adalet sizin için ne olursa tesis edilir? Bu arada adaletin e, şu anda adalet yerini bulmuyor. Bir kere adaletin birinci şartı zamanında yerine gelmesi. Bu zaten olmuştu işte. Kaza olmuş. E, olay olmuş. Bu olaydan iki yıl geçmiş. Hala ortada bir şey yok. Yani bu adaletin yerine gelmesi, tüm kaybedilen canlar ve yakınları için bu mağduriyetlerin giderilmesi ancak gerçekten adaletle mümkün. Adaletin yerine gelmesiyle mümkün. Ama dava pratiklerinde böyle bir şey görülmüyor. Yani yalnız Mahkemeyle çözülecek bir şey de değil görüldüğü kadarıyla. Bizim için de öyle. Yani biz diyoruz yaşadığımız şehir katilimiz olmasın. Yani can alanlar cezasız kalmasın. Ve can alanlar da korunmasın, kollanmasın. Bu konuda bir adım atabilirsek işte biz adalete yaklaştığımızı düşüneceğiz. Yani aslında bir e, az önce tarif etmeye çalıştığımız benim de bir Türkiye özeti aslında bir bütün bu mesele dediğim e, konuya bir çözüm. Ancak evet. adalet duygusunu tesis edebilir. 57 Can'dan bahsediyoruz. Ee, diğer ailelerle iletişim halinde misiniz? Bir, bir, bir diğer aileler bizle iletişim kuruyorlar zaman zaman. Ama bizde böyle olaylarda ailelerin hepsi aktif olamıyor. Mahkemelere izliyorlar. Mahkemelerde insanların zamanını kaybettiriyor, yönünü şaşırttırıyor. Açıkçası ama bir ilişkimiz var. Bizi Zor da yani süreçler muhakkak. En yakınlarını, en sevdiklerini kaybetmiş insanların verdiği evet. mücadelelerden bahsediyoruz. Hı. Bir daha bunlar olmasın diye uğraşıyoruz ama geçen haftaki e, girişte bile saydım. Geçen haftaki durum bile işler arası gerçekten. Neredeyse e, her hafta e, hatta haftayı bile geçtik yani artık. E, i̇şte bir haftada daha fazla da olabiliyor ama ortalama bir, her hafta bir şey çıkıyor. Evet. E, hafriyat Kamyonu'nda nedeniyle. Evet. E, son ses sizin olsun İgi. Tamam yani bu inşaat ekonomisinden bahsetmeden edemeyeceğim. Çünkü yani çok yönlü bir şey var. Ee, bize kaybettirdiği şey var. Bir yandan işte bu çıkan hafçat e, toprağı dökülüyor, denize dökülüyor. deniz ekosistemi bozuluyor. Bir yandan bu kamyonlar bir sürücüden alıyor. Bir yandan e, inşaat projelerinin yapılması için bir dünya ağaç kesiliyor. Bir yandan işte kentsel dönüşümde bir sürü insan yerinden, yurdundan ediliyor. E, bunları biz karşı durduğumuz zaman bize hep şeyle yaptanıyoruz Bunlar işte kalkınmamızı istemiyor. Bunlar büyümemizi istemiyor gibi şeyler de... Ya Biraz belki bu kavramları sorgulamak bizim için çok daha iyi olur. Yani bu kalkınma dediğim şey ne? Biz kalkındığımız zaman ne kazanıyoruz? Mesela üçüncü köprü yapıldığı zaman biz bir şey kazanıyor muyuz? Veya işte üçüncü havalimanı yapıldığı zaman biz bir şey kazanıyor muyuz? Çünkü bu yani öldürülen insanlar, işte Kuzey Umanları'nda katledilen ağaçlar, orada öldürülen hayvanlar bunlar hep kalkınma uğruna feda edilmiş olarak görülüyor şu anki hakim zihniyet tarafından. Bundaki iktidarla da bağdaştırmak istemiyorum çünkü iktidar değiştiğinde de çok değişmiyor bu zihniyet genelde. Hem yani kalkınma dediğimiz şey ne? Gerçekten bize faydası var mı? Biraz bunu sorgulamamız lazım artık bence. Hı. Yani çünkü işte ekonominin büyümesinden falan bahsediyor da yani bu fikrete zamanla Bengi At Bolton programda çok daha güzel bahsediyorlar bu konudan. Bu biraz pratikteki hali gibi şu an yaşadığımız şey. Yani biz şu an hava mesela bedava. Biz bunu parayla alıp satmaya başladığımız zaman ekonomi büyümüş oluyor. Ama bize ne faydası var? Biz para ödüyoruz hava için bu sefer. Evet. Peki, Berdan Dere güzel bir şey söyledi. Yaşadığımız şehir katilimiz olmasın dedi. Belki de o sözde kapatmak lazım. Yeşil Bülten'in sonuna geldik değerli dinleyenler. Berdan Dere ve Ege Suydu konuğumuz haftaya görüşmek üzere. Yeşil Bülten